Açık Radyo 94.9 Şahin'e bağlanacak kısa bir e, ön açıklamanın ardından bağlanalım. Her sene gerçekleşen taraflar konferansının 18.si Doğa Katar'da e, 26 Kasım'da başladı. İklim değişiklikleri açısından en önemli toplantılardan biri olarak kabul ediliyor ve bu toplantıda 200'e yakın ülkenin delegesiyle toplamda 17 bine yakın müzakereci müzakere ediyor bu toplantı esnasında ve hafta boyu da zaten açık gazetede Gökşen Şahin Doğa Katar'dan durumu bildiriyordu. Şansımıza Cumartesi gününe denk geldi ve Önemli bir eylem gerçekleşiyor. Bugün aslında geleneksel diyebileceğimiz bir eylem. Şimdi bununla ilgili bilgi vermek üzere de Doha Katar'dan Gökşen Şahin telefon attığımızda. Gökşen merhaba. Merhaba Eraslan. Çok fazla vaktini almayayım. öncelikle olarak bugün nasıl bir eylem gerçekleşti? Bu bilgiyle başlayalım Gökşen. Tabii ki. Bugün Katar tarihinde bir ilk yaşandı. İlk defa Katar'da bir eylem gerçekleşti, sokak gösterisi gerçekleşti. Bunun tabii ki iklim değişikliği ile ilgili olması da ayrıca anlamlı. Biraz müzakerelerden bahsedelim. Sonra Lütfen. bu eylem nasıl organize edildi ondan bahsedip eylemin detaylarını verelim istersen. Lütfen. Müzakerelerin ilk haftasını geride bıraktık. Delegasyonlar hala müzakere etmeye devam ediyorlar. Bazı konular... Sonuca ulaştı ama birçok konu hala açıkta. Örneğin Kyoto protokolünün ikinci yükümlülük döneminin ne kadar süre geçerli olacağı gibi. Çok kritik iklim sistemini belirleyecek. yani iklimle ilgili uluslararası müzakere sistemini belirleyecek çok önemli konularda hala kararı varılmış değil. Bu konularda bir gelenek olmuştur artık. İzaketlerin ikinci haftasında bakanlar gelirler ve bakanlar gelmeden önce sivil toplum Bu iklim değişikliği konusunda gerçekten olması gerektiği hızda ve olması gerektiği gibi e yanıt verilmesi için e talepte bulunulur Ve bu taleplerini sokakta dile getirir. Çünkü müzakere salonlarında bir yere kadar biz kendimizi gösterebiliyoruz. Bir yerden sonra artık toplantılar kapalı kapılar arkasında oluyor. Bu sene gelirken esinimizin kafasında acaba olabilecek mi Katar tarihinde hiç ...tukak e, eylemi görmemiş bir ülke diye düşünüyorduk ama Katar'daki bugün eylem e, çok güzel geçti. Bizim konuştuğumuz organize edenler Arap Gençlik Hareketi Koalisyonu'ydu. Biraz onlardan bahsedelim istersen. Onlar 15 ülkede e, örgütlenmeye başlamış Arap Gençliği Hareketi. 15 ülkenin gençleri e, yani şöyle anlatıyorlar aslında duruma belki de onların ağzından anlatmak en doğrusu olur... Biz demokrasi mücadelesinde Arap Baharı'nda üzerimize gazlar ve mermiler sıkılırken kazandık. Şimdi henüz iklim değişikliği konusunda harekete geçin dediğimizde üzerimize mermi ve gaz sıkmıyorlarken biz bu işi konuşabileceğimizi ve ülkeleri ikna edebileceğimizi düşünüyoruz diye. ciddi 8 ay boyunca Katar hükümetine, Katar devletine bu gösteri için izin alabilmek konusunda mücadele etmişler, müzakere etmişler. Sonunda izni almışlar. Biraz ilginçti ama iznini e, sabah 7'de toplandık. Sabah 8'de yürüyüş başladı. Ama e, Katar Kümü, Katar Devleti izin verirken nasılsa 50-100 kişi olur. Bırakalım yapsınlar diye izin vermiş. Zira 2000-3000 kişilik bir kalabalık vardı. Eylemde ve coşkulu bir kalabalık vardı. Dolayısıyla bunun yani Arap Baharı'nın etkisiyle beraber bu ülkelerdeki e, yavaş yavaş bir... ...başka baharı daha, iklim baharında uyandırdığını söyleyebiliriz. Çok basit olarak şeyi söylüyor Arap ülkeleri. Ee, biz demokratikleşme istiyoruz. Birçok ülkede bunun için Arap halkları olarak mücadele verdik. Ama üzerinde yaşayacak bir gezegenimiz olmazsa... ...mücadelemiz hiçbir işe yaramaz. O yüzden her şeyin başı öncelikle iklim sistemini kurtarmak. Bu yüzden Arapların ilk defa biliyorsunuz bir taraflar konferansı Arap ülkesinde yapılıyor... O yüzden Araplar bu konuda önderlik edebilir ve liderliği eline alabilir. Neden olmasın? Biz bu yüzden Arap hükümetlerinden, Arap devletlerinden e, iklim değişikliği konusunda liderlik etmelerini, önce kendilerinin e, serbest gaz azaltım hedefleri almasını, arkasından da diğer ülkelerin serbest gaz azaltım hedefi alması için önderlik etmelerini istiyoruz dediler. E, çok o yüzden çok görkemli bir eylemdi. Dediğim gibi, Katar tarihinde ilk defa yapılan bir eylemdi ilk defa yapılan sokak eylemiydi. Dolayısıyla hani hepimiz için çok ilginç bir deneyimdi. En çok da buradaki yaşayanlar için çok ilginçti herhalde. Yani çok küçük bir anekdot anlatmak gerekirse biz eylem alanına gitmek için taksiye bindik. Dedik ki ama o yoldan gitmeyelim yol kapalıdır bugün eylem var dedik. Adam nasıl eylem ne demek dedi. Dedik yürüyüş var orada. Adam dedik işte orası zaten yürüyüş yolu kaldırım var orada dedi. <gülüyor> Yok öyle değil dedik yani caddeyi kapatmış olabilirler. Çünkü insanlar sokakta yürüyecek falan dedik. taksiye e, eylem alanına gidene kadar aslında nereye gittiğimizi anlatamadık. E, neyse sana gittiğimizde anladı ama çok ilginç karşıladı o da. Dolayısıyla böyle umarız bugün Katar'daki yaşanan ilk biraz müzakerelere de yansıyacak. Müzakerelerin de havasını değiştirip en azından burada da biz... E, Arap ülkelerinden başlayan hedef belirtmeyle beraber bir yeni iklim baharını da getirecek. Evet bu anlamda yani zaten e, Gökçen kulağa çok iyi geliyor. Yani Arap baharının böyle bir e, evrilme böyle bir kırılma yaşıyor olması ve iklim krizini birincil meselesinin meselelerinin arasına koyuyor olması hem çok isabetli hem de hakikaten kulağa çok iyi gelen bir şey. Bu anlamda çeşitli e, söyleşiler de yapıyorsun mülakatler de yapıyorsun Açık Radyo adına bu e, blogun ardından evet. Ali Fahri ile yapmış olduğun e, mülakatler Fakatı da aynı zamanda yayınlamış olacağız. Biraz eylemde olan biteneğini merak ediyorum. Onları aktarır mısın bize? Özellikle e, eylemin niteliği, renkleri ki elimize gelen, elimize ulaşan görseller çok renkli eylemler olduğunu gösteriyor buna. Bu anlamda renkleri ve sanatsal aktiviteleri, sanatsal yönelimlerinden de bahsedebilir misin bu eylemin? Evet, e, onlardan da bahsedelim. Önce dediğimiz gibi çok sevgili çünkü dünyanın her tarafından söylediğimiz gibi 17 bin kişi şu an burada. E, için değişikliğiyle ilgili müzakereleri sürdürmek için. Dolayısıyla aramızda hani dünyanın her tarafından gelen çok çeşitli insan grupları var. Örneğin Japonlar e, nükleer değil yenilenebilir enerji fankartıyla yürüyorlardı. E, aramızda kutup ayıları var vardı. E, Kuzeyden gelenler kutup ayıcı kostümüyle ile bir üyesi. Araplar kendi renkleriyle oradaydılar. Bu bildiğimiz geleneksel beyaz Arap kıyafetiyle. Dolayısıyla çok bir sürü farklı ülkeden izlenme aslında gerçekten bu sorunun küresel bir sorun olduğunu ve hepimizin birlikte çözüm istediğini anlatan bir eylem ve öyle bir ortam vardı. Dolayısıyla işte birazdan röportajını yayınlayacağımız Ali Fahri ile bugün konuşurken e, onu söylüyordu o da. Bize diyor 50 kişi 100 kişi gelediler. Biz de iklim konusunda eminim ki dinleri sokağa çıkartabiliriz dedik. İnanmadılar. İşte Bunun ispatı bu diyordu. Böyle, hani isim değişikliği hepimizi ilgilendiren ve hayati bir konu. Dolayısıyla eğlene renkleri de bunu yansıtıyordu. Her renkten, her ırktan insan isim değişikliği konusunda çözüm istemek ve delegasyonların üzerine düşeni yapması için bugün sokaktaydı. Peki. Harika. Seni daha fazla alık koymayalım. Orada yaşadığın şeyden biz yayına devam edelim. Ali Farhi ile devam edeceğiz. Gökşen Şahin çok teşekkür ediyoruz. Doğadan ben yapmış olduğun bilgilendirme için. Sağ olun. iyi yayınlar. Senin. Çok teşekkür ederiz. Evet. Küresel iklim kriziyle devam ediyor. Türler Arası Programı Doğa Katar'da olan bitenle devam ediyor ve aslında iklim krizine kısa bir ara vereceğiz. şununla ilgili, Katar'la ilgili elimize ulaşan bir bilgiyi paylaşıp tekrar iklim krizine döneceğiz. O da şu Katar yönetimine yönelik eleştirel bir şiir yazdığı için ömür boyu hapis cezasına mahkum edilen Muhammed İbn Eldib el Di el Acemi'nin temize başvuracağı bildirildi. 39 yaşındaki el Acemi, ülkeyi istikrarsızlığa sürüklemekten ömür boyu hapis cezası aldı. Gardiyanların huzurunda El-Cezire'ye konuşan şair El-Acemi, Katar emiri iyi bir insan, onun bir yıldır burada hücre hapsinde olduğumu bilmediğini sanıyorum eğer bilseydi içeride olmazdım. Bu ülkede hem El-Cezire gibi bir televizyon kanalının bulunması hem de şair olduğu için bir insanın hapse atılması yanlış dedi. Katarlı şair El-Acemi, Arap Baharı'nın doğduğu ülke Tunus'taki Yasemin devriminden ilham alarak kaleme aldığı Yasemin adlı şiirinde baskıcı elitler karşısında hepimiz Tunus'uz diye yazdığı için Kasım 2011'de tutuklanmıştı. Bunu da bir hatırlatma olarak söylüyorum. Öte yandan Suriye'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Beşşar Caferi'yi de Katar hükümetinin kararını eleştirmiş. Caferi, Suriye'de insan haklarını korumak adına terörü destekleyen devletler sırf yönetimi eleştirdiği için bir şaire müebbet hapis cezası verilmesine seslerini çıkarmıyorlar şeklinde konuşmuş. Katar, Arap Baharı ve Suriye muhalefetinin en büyük maddi destekçisi durumunda da bir bilgi düşüyor ajanslara, haber, ajansların haber Merkezine Katarlı şaire ömür boyu hapis başlığıyla. Evet iklim kriziyle girmiştik devam edeceğiz. Ee, Gökşen Şahin'in Ali Fahri ile yapmış olduğu söyleşiyle devam edeceğiz. Ama önce bir soluklanalım. İlk i̇klim kriziyle nasıl soluklanılır çok daha bilemiyorum şu anda yaşadığımız şeylerden ötürü. Ama Rafiye kulak verelim. Cool it. <gülüyor> It down. Cool it, cool it down Cool it, cool it, cool this it, cool planet down Cool it, cool it down Temperatures are rising Arctic ice is melting Polar bears are scrambling The heat is all around We've got to cool it down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 the storm come together and cool it down Governments and CEOs hear the people's call Don't leave your engines idle. all. There's no time to stall all around the world in the country and the towns there's a growing global chorus and it's ringing in the heart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 I'm piano Ve Türler Arası programı devam ediyor canlı yayına 18-24-52. Türler Arası küresel iklim krizi ile ilgili dünyada gezintisini sürdürüyor. Rafiye kulak verdik. Cool It, Gökşen Şahin'le yapmış olduğumuz, Doğa Katar'dan yapmış olduğumuz canlı telefon bağlantısının ardından. Ve bu esnada da duyurmuştuk. Bağımsız Aktivistler Birliği, in the Act ve Arap Gençliği İklim Hareketi Medya ve İletişim Koordinatörü Ali Fahri ile Gökşen Şahin açık radyo için bir mülakat gerçekleştirdi. Şimdi bu mülakatı yayınlayacağız. Nur Deriş Otaman çevirisi. Ik heb het Ali Fahri, ik de media campaigner ben NDAG, of Ik ben NDAG, de League of Independent Actors. de van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 Niye karbon emisyonlarını right azaltma taahhüdünde bulunmaları için ikna etmeye çalışmayalım? Neden onları sera gazı emisyonlarını azaltma taahhüdünü yerine getirerek önderlik etmeye ikna etmeyelim?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 dus het is essentieel. We know dat de Arab world Omdat we de vormen do you expect really van de de van de de Look, if het speaking about Ik heb het gezegd. Ik heb het een Ik heb het gezegd. Ik heb het Yeah, ve daha birçok yolla bunu yapmaya çalışıyoruz.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 Öyle bir rakamla ortaya Or çıkmalarılar ki them. herkese ilham versin. Also, as as Arap gençlik hareketinde gün and geçtikçe büyüdüğünü the, görüyoruz. Bu harekete ilham veren Arap bağırı ile is, iklim değişikliğine ilan gençlik hareketi arasında nasıl bir bağ var? Bu hareket youth nereye youth doğru gidiyor? The Look, the Arab string inspired us on, on two levels. The first level is tactical level, which is you can get, you, which is you can push your government of of of I will rephrase okay revolutie. De revolution arab the arab spring and arab revolution inspired arab devrimi ve arab bize iki yönden ilham is, verdi birincisi taktik taktik yani haklarımızı elde etmek için her türlü sosyal yararlanmak tabanda kampanyalar level the engine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 is one of last Size son olarak sormak istediğim bir soru var. Bu Okay, this is a success story by itself. There is No, there is never ever happened a demonstration or a march or even a walking festival in the modern is de eerste keer de Het is Het is is we as Arabus Climate Movement in de act, which is, Son aydır movement, which is Katar part of the Arab climate movement, as in And, uh, act, Doha, OECD, OECD, been been the act, from the in the from Şimdi böyle bir ülkede doğal gaz ihraç eden ve kişi başına en yüksek karbon emisyonlarına sahip bir ülkede iklim değişikliği konusunda bir yürüyüş yapılması gerçekten olmaz sanki as onun yuvasında mücadele ediyor olmuşsunuz gibi bir şey yani. Just as we see this is what we see actually from the our point of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 Okay we are, we already have an impact on the region to change their policies and a very uh, a very look the Arab Youth Climate Movement uh, uh, in nine months we had uh, from we we moved from 20 uh, members to Bizim, members. Daha şimdiden bölgesel siyasetler and üzerinde bir etkimiz var. Okay. Biz Arap gençliği iklim We are 13 Arab country now. We are planning to join other Arab countries. We are working on on, on the map. Les... In other Arab countries. Other Arab countries. In other Arab countries. In other Arab countries. Arab countries. In other Arab Arab Arab Arab en de revolutie to ons dat we can do Dus so, we zullen just see. je you Dank so much.